Değerli arkadaşlar. Alak suresinin bugünkü dersimizde tesirini inşallah yapacağız. Güzel abimiz surenin ilk başında İkra İsmi Rabbikellezi Halak Yaratan Rabbinin adıyla <gülüyor> oku diye buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk indirilen vahiy ilk indirilen vahiy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden önce Hira mağarasına giderek Yüce Allah'a orada ibadet ediyordu. Ta ki kendisine melek Cebrail gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kendisine ilk kelime başlarken bir rüya şeklinde geliyordu. Rüya. Rüya olarak görüyordu. Rüyayı sabahın aydınlığı gibi, Atilla sabahın sabahın parlaklığı gibi ne yapıyordu? Görüyordu. Bu hal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de 6 ay devam etti. 6 ay. Bu şekilde aleyhisselatü aleyhisselatü aleyhisselatü evet, vahiyden önce. İlk vahiyden önce bu şey hal ikra dediğimiz alak suresi ininceye dek 6 aydık bir dönem var. Allah Resulullah sallallahu Sürekli rüya görüyor rüyada da böyle ne var bir sabah parıltısı, sabah aydınlığı var. Ardından Ramazan'ın başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy iniyor. Diyor ki ilim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti peygamberliği 23 sene. 23 senenin 6 aylık oranı yani o 6 aylık dönemi rüya olarak gelmiş. Bundan dolayı hadisinde meşhur hadisi biliyorsunuz. Ennen rü'ye saliha cüz'un min siddetin ve erba'ine cüz'en minennubuvve. Salih rüya nübüvvetendir. 46 cüz'ün bir cüz'üdür, bir kısmıdır diyor. Yani diyorlar ki ilim ehli 23 seneyi, 23 senenin 6 aylık oranına baktığınız zaman ne oluyor 46'da 1 oluyor. 46'da 1. Yani 46'da birlik bölümü ne olarak geldi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüya olarak e, geldi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mağaradayken aleyhissalatu vesselam kendisine Cebrail aleyhisselam geliyor. Cebrail aleyhisselam e, kendisini okuyor. Veriyor ki oku. Yani örtüyor Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O diyor oku. Allah Resulullah'tan diyor ki maa ene biqari. Ben okuma. Bilmem diyor. Bu tekrarlanıyor. Üç defa tekrarlanıyor. 3'üncüsünde Cebrail aleyhisselam peygamberimizi bırakıyor. Ve ardından diyor ki, ikra ismi rabbike halak. Sen yine Rabbinin adıyla e, oku. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabii korkarak evine dönüyor. Hanımı Hatice radiyallahu Han'ın yanına geliyor. Hatice radiyallahu Han'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sözü yani çok e, ilginç diyor ki Allah'a emin olsun ki Allah seni ne yapmaz? Asla hüsrana uğratmaz. Çünkü sen ne yapıyorsun? Sılay Rahim yapıyorsun. Sılay Rahim yapıyorsun. Aciz olan, muhtaç olan insanlara yardım ediyorsun. Yoksullara bakıyorsun. Misafire ikramda bulunuyorsun ve başına sıkıntılı olay gelen insanların yanında bulunuyorsun, yanında duruyorsun. Yani bu özelliklerini sayıyor Allah Resulü Aleyhissalatu diyor ki inneke la ve tahmilu el kel ve ve ve ala el hak bu vasıflar Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden önce de üzerinde olduğu üzerinde bulunduğu vasıflar haller durumlar Ardından Hatice radiyallahu anha amcasının oğlu olan yaşlanmış Hristiyanlıkla alakalı, eski kitaplarla alakalı bilgiye sahip olan Varakat'ı Nunevfe'le getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gördüklerini anlatıyor. Diyor ki Varaka Hâden namûs el mezelallah mezelallah bhi ala Musa bu diyor sana gelen gördüğün kimdir namus kim o namus Cebrail aleyhisselam. bu diyor Musaya Allah'ın indirdiği peygamber şeydir melektir keşke diyor ümit ederim ki diyor umarım ki temennim odur ki kavmin e, ne geldi seni çıkardığı zaman, çıkaracağı zaman, yurdundan kovacağı zaman ben hayatta olurum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırıyor diyor ki, onlar beni çıkaracaklar mı? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaşanacaklardan haberi yok. Başına geleceklerden haberi yok. Bu araka geçmiş kitaplardan okumuş olduğu bilgilere dayanarak ne yapıyor bunu? Söylüyor. Yani nasıl ki Yahudiler Medine'ye bir peygamberin geleceğini biliyorlar. Ve onun için Medine'ye yerleşmişlerdi. O geçmiş kitaplarda zikredilen bilgilerden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Ve Allah-u Teala'nın yeryüzündeki sünneti bu. Kanunu bu. Hiçbir peygamber ne olmasın? Kavmine davet için, İslam'a davet, tevhide davet için gönderilmesin ki ona eziyette bulunulmasın. Bu olacak. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam e, diyor ki kavmin beni çıkaracak mı? Evet diyor. Lem yati kat bimisl ma'eetu illa Diyor ki Varaka hiçbir kimse senin getirmiş olduğun, senin insanlar anlatmakta olduğun şeyi getirmiş olmasın ki senden önce ona adalet beslenmiş olmasın, düşmanlık yapılmış olmasın. Yani tevhide davet, sabır gerektiren bir mühimme, bir görev, bir vazife. Tevhide davet. Gerçekten bir insan tevhide davet ediyorsa, muhakkak o insan sabredeceği, sabretmesi gereken bazı şeylere maruz kalacak demektir. Bunlarla karşı karşıya kalacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İslam garip geldi, garip ...dönecek, bitecek... ...ne mutlu gariplere... ...bir ediyor diyor ki... ...sünnete tutunan... ...öyle bir zaman gelecek herkes ...akhir zamanda... ...kelkâbidî Al Cemra ...kor ateşe ne yapmış gibidir... ...avucunu almış gibi olacak... ...o kadar zor... ...yani bugün... ...kor ateşi... ...avucumuzda taşıyabilmek mümkün mü? ...değil... ...o kadar zor... Onun için bunu bilmemiz gerekiyor. Tevhide davette, davet ederken eziyet göreceğiz. Kötü lakaplarla anılacağız. Düşmanlık edileceğiz. Yurtlarımızdan olacağız. Değil mi? Dostlarımızı kaybedeceğiz. Bir de bakmışız ki dostlarımız ne olmuş bize? Düşman olmuş. Zaten böyle olmuyorsa, her şey güllük gülistanlıksa, burada bir anormallik var demek. Yani ya sen yaşadığın, bildiğin hakkı izhar etmiyorsun, ona davet etmiyorsun. İnsanlar da bunu bilmediği için seninle güzel geçiniyorlar. Demek olur. Bu da zaten yani kişinin felaketidir. Bir insan hakkı, hakikati bilecek, öğrenecek. Ama onu izhar etmeyecek, onu insanlara davet etmeyecek, onu çağırmayacak. Bu olmaz. Bu... Olmaz. Ardından hadisin devamında diyor ki Ve in yudrikuni yevmuk ansurke nasran müezzera Sohid diyor o günlere yetişirsem Peygamberimiz diyor varaka i̇bn Nufal O günlere yetişirsem sana diyor ne yapacağım? Yardım edeceğim destek olacağım. Sana yardım edeceğim destek olacağım. Ardından bir müddet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen vahiy ne yapıyor? Kesiliyor. Vahiy kesiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dağların tepesine gidip ne yapmak istiyor? İntihar etmek istiyor. O vahiyin kesildiği dahillerde. İmam İmam Bukhari'nin sahinde geçiyor. Sahih kaynakları geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam yani zor anlar, zor haller yaşıyor. Bir taraftan vahiy geliyor, bir taraftan kavmini anlatacak. Böyle bir emir gelecek, böyle bir sorumluluk yüklenecek. Vahiy kesilince Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam dağların tepelerine çıkıp intihar etmeyi düşünüyor. Melek görüyor, melek görüyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Teala ne yapıyor? Bu işten muhafaza edip koruyor. E, tabi vahi gelmeden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin neyi var? Ayşe radıyallahu anh'a diyor. Hira dağına giderdi. Ne yapardı? Yetehannes. Ne demek yetehannes? Yeteabbet. İbadet ederdi. Şeyh Hulusi'l-i İbn-i diyor ki Bir insanın, yani Müslüman bir kimsenin Halveti olması lazım. Halvet. Ne demek halvet? Halvet kendisiyle baş başa kaldığı Allah-u Teala'yı zikrettiği Kur'an-ı Kerim okuduğu, ibadet ettiği bir vakti olması lazım. Bunu kendine ayırması lazım. Tabi bu şu anlamda değil. Yani şimdi bazı ekollerde, tarikatlarda riyaza riyazat denen bir şey var. Nedir riyazat? Riyazat işte yerin altına 50 metre yerin üstüne 50 metre insanlardan uzak, ormanda, dağda, insanlardan kopmuş bir şekilde, uzak bir şekilde balıktır, ettir, süt ürünleridir, böyle şeyler yemeden kendini terbiye etmek. Bu değil. Böyle bir şey yok. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mevahi geldikten sonra ne kendisine de ashabı böyle daha mağaraya girip orada 3 gün 5 gün günlerce kalıp ne yapmış? Halvete girmiş. Müminin ancak şer'i bir halveti olması lazım. Nedir şer'i halveti? Mesela sabah namazını kıldım. Şöyle güncel örneklerle örnek verirsek diyelim telefonunu sessize aldın, camide oturdun söyle bir saat, iki saat, üç saat zikir çektin, Kur'an'daki bir dini okudun, okuyacağın kitabını okudun, ilim talep ettin, tefekkür ettin, sonra çıktın işine gittin. Yahut o gün dedin ki ben bu işe gitmeyeceğim, telefonumu kapatıyorum. Sabah namazından sonra eve döndün, Evde oturdun. Allah-u Teala'yı zikrettin. Tefekkür ettin. İlim talep ettin, okudun, düşündün. Tedebbür ettin ayetleri. Kimseyle de konuşmadın. Yani telefonun kapalı, Allah'ı zikrediyorsun sürekli. Bu şer'i halvet. Buna diyor i̇bn Teymiyye Teymi'ye Rahim Allah, herkesin ihtiyacı var. Yani herkesin böyle kendisiyle baş başa kaldığı, Rabbini zikrettiği halvete ihtiyacı var. Ama tarikatların, tasavvufların yapmış olduğu tarzda bir halvet değil. Diyor ki Allah-u Teala ikra Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuma, yazma bilmiyordu. Yani bunun tam tabiriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Allah diyor ki وَالَّذ۪ي بَعْتَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا O'dur. Ümmiler arasında ne gönderen? Rasul, elçi gönderen gönderilmiş olduğu toplum da neydi arkadaşlar? Okuma yazmayı bilen bir topluluk değildi. Diyor ki ardından Allah-u Teala اَلَّذِي اِخْرَبْ بِسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ Min مِنْ عَلَق. O Allah ki o Rab ki insanı ne yaptı? Halaktan yarattı. Nedir alak? Kan pıhtır. Yani insanın aslı meni ana rahmine düştükten sonra belli evrelere uğruyor. Belli bir evreden geçiyor. Bu geçmiş olduğu evrelerden bir tane deney alak. Yani daha henüz ne olmuş? Ana rahminde İki tane e, çiftin spermleri birleşmiş. Artık o ne hale gelmiş? Hafif bir kan. Bazen yumurta alırsınız şeyden. E, marketten, bakkaldan. Yumurtanın içinde ne görürsünüz? E, böyle kan pıhtısı. Küçük bir kan pıhtısı. Yani allah Teala'nın kudretine bakın. Bizleri ne şekilde ve ne halde yaratıyor? Yaratılmış olduğumuz aslımız o kadar aciz. Aciz yani. Ham maddemiz. O kan. İkra ve Rabbükel ekram. Diyor ki Cebrail Allah Resulü'nü oku ve Rabbükel ekram. Senin Rabbin nedir? İkram sahibidir. Şöyle Allah Teala'nın nimetlerine bakın. Allah Teala'nın bize bahşetmiş olduğu bakın. Vermiş olduğu rızıklara bakın. Bunları yani karşılığında şükretmeyi ifa edemeyiz. Hadi siz de hatırlayın Allah'ın Resulü Aleyhisselam. insan doğduğu günden itibaren ölene kadar secde halinde olsa kıyamet günü ne yapacak? Daha da fazla secde etseydim diyecek. Yani bunu az görecek. Bu amelini ne yapacak? Az görecek. O sebeple yani öyle ameller var ki allah Teala bunları bize böyle hediye olarak sunmuş Bunlar, bu amellerden bir tanesi mesela iki rekatlık duha namazı. Öyle değil mi? Bunu kıldığın zaman bütün günün hamdını, şükrünü allah Teala'nın sana vermiş olduğu o azalara, kemiklere sayısınca yapman gereken hamdını yerine getirmiş, ifa etmiş oluyorsun. Evet. خَلَقَ insane min عَلَقَ Diyor ki, bu alakla alakalı zikretmemiz gereken bir husus ee... insanoğlu anne karnından anne karnından düşerse bebek 4 aydan önce düşerse bu düşen 4 aydan önce düşen bebeğe insan muamelesi yapılmaz. Yani yıkanmasına, kefenlenmesine namaz kılınmasına e, hakika kesmesi, kesmeye gerek yoktur. E, kabristana gömmeye gerek yoktur. Alınıp herhangi bir yere ne yapılabilir? Gömüle. Gidir. Ve kıyamet günü de ne bulunmayacak diyor o ilim ehli. Bu di, diriltilmeyecek, yani, gönderilmeyecek. Çünkü henüz ne olmadı buna? Ruh öflenmedi. Dört aydan önce. Ancak dört aydan sonra ölürse bebek artık ona insan muamelesi yapılacak. Cenazesi kullanacak, yıkanacak, kefenlenecek, kabristana gömülecek. Ve da ne yapılabilir? Kesilebilir. Hakikası da kesilebilir. Diyor ki ilim ehli, insanın yolculuğu, yani şu dört aşamada gerçekleşir. İlk yolculuğa başladığı durak diyelim biz ona, anne rahmidir. Yani düşünebiliyor musunuz? Sanki böyle film gibi geliyor. Ne demek yani film gibi? Gerçekte olmayan ama hani böyle birileri senaryo yazmış. Var gibi. Ama yok. Düşünebiliyor musunuz? Biz zaten her birimizin dünyaya geldiği, dünyaya gelmeden önceki, beklediği yer ana rahmi. Evet, evet. Annenin rahminde ne yapıyorsun? Bekliyorsun. Orada beklediğin sürede birkaç saat değil. 9 ay. Uzun bir süre bekliyorsun. Oradan dünyaya geliyorsun. Hani bize deseler ki bir şey gösterip ya şu var ya şu gördüğün şu canlı işte veya şu ürün şu e, madde var ya işte bunlar çok ilginç türüyorlar ürüyorlar İşte dünya bu gördüğün yürüyen uçan konuşan bu yaratık var ya e, işte dünyaya bunların e, bir erkek bir kadın olarak iki cinsi var bu bunlar o kadın olan cinsin rahminde 9 ay bekliyorlar oradan. Dünyaya geliyorlar. Dersin Subhanallah ya. allah Teala nelere kadirmiş dersin değil mi? Yani çok büyük bir mucize aslında bu yani. Bizler anne karnında ana rahminde dokuz ay bekliyoruz. Dokuz ay bekliyoruz. Aslında bir hiçiz yani. O kampın tıkının bir değeri var mı? Yok. Ardından dünyaya gönderiliyoruz. Dünyaya gönderiliyoruz. Anne rahminden sonra dünyada Uzun bir süre kalıyoruz, uzun bir süre yaşıyoruz ama bu dünya üzerindeki yaşantımız gerçek bir yaşantı, gerçek bir hayat değil. Dünya ahiretin tarlası. Burada ne ekersek, buradan sonra onu ne yapacağız? Biçeceğiz. ne ekersek, buradan sonra onu biçeceğiz. Aslında çok kısa olmasına rağmen dünya hayatı üzerindeki kalışımız, duruşumuz, yaşayışımız, hayatımız... Gaflet insana orayı asıl dünya, asıl diyar, asıl memleket olarak gösteriyor. Her birimiz zannediyoruz ki kendi dairemiz olduğu zaman, kendi arabamız olduğu zaman bu dünyada daha çok yaşayacağız, daha çok kalacağız. Hiç ayrılmayacağız bu dünyadan. Halbuki bir bakıyorsun ki iki yaşında, üç yaşında kucağını alıp sevdiğin çocuğun, yirmi yaşına gelmiş, evlendirmişsin, onun çocuğunu bekliyorsun. Sen de aynaya bakıyorsun. 60 yaşına 70 yaşına gelmişsin. Artık dünyaya etme vaktin gelmiş. Bu da insanın ikinci aşaması. Üçüncü aşaması kabire giriyorsun. Bu da çok ilginç. Yani seni alıyorlar. Üzerindeki sana ait olan her şeyi senden geri alıyorlar. Gömmeğin, pantolonun, saatin, yüzüğün, kalemin, gözlüğün. Her birini çıkartıyorlar. Değersiz, beyaz bir kumaşa sarıyorlar. Ardından kendi elleriyle seni toprağın, o soğuk toprağın altına, karanlık toprağın altına bırakıyorlar, koyuyorlar. Arkalarını dönüp gidiyorlar. Sonra seninle olan bütün ilişkileri bitiyor. Bu da üçüncü aşamamız. Dördüncü aşamamız ise cennet ya da Cehennem. cennet ya da cehennem. İşte insanoğlunun yeryüzündeki yani hikayesi bu. Yani Hepimizin, bizlerden her birimizin geçmişi ve geleceği bu aşamalardan oluşmakta, oluşacak. Kimse kendini bir şey zannetmesin. Kimse Kibirlenmesin. Yani kibir Allah'ındır. allah, allah Teala bizleri hulikal insanı zayıfe, zayıf olarak yaratmış. O sebeple bu dünyanın telaşına, heyecanına, rengine, koşturmacasına, hengamesine aldanmamak gerekiyor. allah Teala diyor ki seni Rabbin ne yaptı? Aylaktan yarattı. Ve diyor ki oku kerem sahibi olan Rabbinin alayla oku. Kellâ innel al insan aleyatqa insan ne var? Haddi aşar, tağut tağutlaşır, tağiy olur. Er raa ne yaptığı zaman kendini <gülüyor> mustağni gördüğü zaman kendini mustağni gördüğü zaman. Tabi bir önceki ayette اَلَّذِي عَلَّمَ kalem Kalemle evretti. Yani bu din öyle bir din ki allah Teala bize ihtiyacımız olan her bilgiyi vahiy olarak göndermiş. Bu vahiy insanların hafızalarında, göğüslerinde ezberlenmiş. E Tabi aynı zamanda yazılmış da. Peygamberimizin vahiy katipleri vardı. Bunlara yazmayı emretti. Hadisler yazıldı belli bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de zamanında döneminde hadisler de yazıldı. Sürekli ne oldu? Kaleme de ihtiyaç duyuldu. Allah Teala bizlere dinimizi neyle öğretti? Bu manada kalemle öğretti. insan oluyor ki ne var? İnsan alem el insana ma'lem ye'lem ve bilmediği şeyleri öğretti Allah Teala insana. Yani gerçekten bir insan Allah'ın dinini öğrenmezse hayvandan bir farkı kalmıyor. Allah Teala bizleri yani göndermiş ve hayvanlarla bazı ortak, ortak özelliklerimiz var. Yemek yiyoruz, yediğimiz yemeği öğütüp dışkı olarak atıyoruz. Hayvan nasıl yaşar? Hayvanın hiçbir sorumluluğu kayıt altına alınması yoktur. Nerede dışkısı gelirse orada bırakır. Ondan sonra yoluna devam eder. Hiçbir mükellefiyet sorumluluğu da yoktur. Allah'ın dinini bilmeyen adamın da durumu bundan farklı değil arkadaşlar. Allah-u Teala'nın dinini bilmeyen adamın, yaşam adamın durumu bundan da farklı değil. Ne tuvalet adabını bilir, ne tuvaletten sonraki adabı bilir. Değil mi? Ne hanımıyla yatma adabını bilir, ne kapma adabını bilir. Ne... Yani hiçbir adab, yemek yeme adabını bilir. Sol elle yer, yani bir sürü hatalarla dolu yaşar. Hayvandan hiçbir farkı kalmamıştır o adamın. Kelle i̇şte innel insan abd aşar. kendini müstağni gördüğünde halbuki diyor ki enne inna ila rabbike Dönüşünüz kimedir? <gülüyor> Deminden dört merhale aşamayı saydık ya. Yani insan olunun hikayesidir. Başlangıç ve bitiş noktası. E ra'eytellezi yenneha abdan izâ salla. Namaz kıldığı zaman namaz kılan okulu namaz kılan okulu Yasaklayanı gördün mü diyor allah Teala. Kim o namaz kılan? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yasaklayan kim? Yasaklayan da Ebu Cehil. Mekkelilerin Ebu Hakem dedikleri yani bilginin sahibi dedikleri, bilgin dedikleri adam. Bizlerin ise kendisine Ebu Cehil cehaletin babası dediğimiz ee, zat, kişi İmam Bukhari'nin sayındığı bir rivayette diyor ki Ebu Cehil لَاِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَ لَأَطَعَنَّ عَلَىٰ اَنُخِهِ diyor ki şayet diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gidip Kabe'de namaz kılıyor. Ebu Cehil de diyor ki şayet Ebu şey diyor Muhammed'i diyor sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de diyor namaz kılarken görürsem onun diyor boynunu ne yapacağım ayağımla edeceğim. Basacağım diyor bu oyunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu aktarılıyor diyor. Deniyor ki Ebu Cehil sana böyle söyledi. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam لَوْ <gülüyor> فَعَلَهُ لَاَخَذَتْهُ الْمَلَا۪يكَ Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Allah'a güvenmiş. Diyor ki Ebu Ceyl diyor böyle bir şey yapmak isterse, bunu yapmaya kalkarsa melekler onu anında alırlar diyor. Melekler onu anında ne yaparlar? Alırlar. Buna gücü yetmez. Buna Kadir değildir. Bir rivayette de e, yine İmam Müslim'in rivayeti Ebu Cehil yaklaştığında diyor ki inne beyni ve beyni le khandakan min narin ve ajnihatan. Ebu Cehil Peygamber yaklaştığında diyor ki aramızda birine gördüm çukur. Büyük bir çukur, içi ateş kaynıyor. Yaklaşamıyorlar Resulullah'a. Ebu Cehil. Ve ne görüyor? Ecnihaten kanatlar görüyor. Melekler görüyor yani. Sonra bu ayet tabi yine de iman etmiyor. Çünkü ne var? İnat. Yani, i̇nat var. Era'yı te inkâne alel huda. Burada Ebu Cehil'e diyor ki allah Teala yani Peygamber hidayet üzere olsa da mı sen onu ne ediyorsun? Yani burada peygamber hidayet üzere. Ev amara bi'takva takvayı da emrediyor. diyor. <gülüyor> Ra'ayte en cazaba Ebu Cehil ise Ebu Cehil ise ne yapmakta? Peygamberi yalanlamakta ve yüz çevirmekte. Elem ya'lem bi enne Allah yara Görmüyor mu Ebu Cehil? Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor bu Zehir Allahu Teala'nın onu gördüğünü. Kellâ le in şayet bu yaptığından vazgeçmez ise le bin nasiye. Nasiye perçem alın demek. Onu diyor alnından ne yapacağız? Şiddetle yakalayacağız, yakalayacağız diyor. Hem dünyada hem ahirette Ebû Ceyd'in sonu dünyada biliyorsunuz. Nasıl? Kellesi kopuyor. Bedir Savaşı'nda tecih bir şekilde ölerek can veriyor. Nasiyetin, kâzibetin, kâfi'e. Bu öyle bir perçemedir ki, bu öyle bir alındır ki Ebu Cehil'in alını. Kâzibetin, kâfi'e. Yalancı ve bile bile hata eden bir adamın diyor neydir? Nasiyetidir, perçemedir. Burada Şeyh İbn-i Usaymin Rahimahullah güzel bir şey zikrediyor fayda. Bu ile alakalı onun perseminden, nasesinden bahsederken hatî'eh diyor. Hatî'eh. Normalde hata dendiği zaman biz hatadan ne anlarız? Hata yanlışlıkla, yanlışlıkla yan kasıtla yapılmayan anlarız, değil mi? Evet. Muhti muhtî Arapçada ef alakalı bundan gelirse bu anlamda kullanılıyor. Ahta yuhtîu fehu muhti Mesela Yanlışlıkla kastetmeden yaptım, hata ettim derken Arapça diyorsun ki ahtatu, ahtatu. Hata ettim yani kastetmeden oldu. Ancak hata sülesi olarak, mücerdet olarak geldiği zaman hati olarak ismi faili geldiği zaman amden, kasten yapılan yanlış demek. Aradaki fark anladık mı? Şimdi mesela biz Amener Resulü'yü okurken ne diyoruz? La tuahidina innesina evh ağlaptıkna <gülüyor> bilmeyerek kasten işlemediğimiz hatalar. Çünkü ef'ale kalıbından. Ef'ale kalıbından. La <gülüyor> ta'khidna innsena veya Cehennemdeki o ağaçtan şey yapılırken la ya'kuluhu illel khati'un. Kimler yiyecek o şeyi? Ağacı o o şeyi cehennem azabını bile bile hata edenler. Bakın khati ve muhti. Arasında ne var? Fark var. Hatı ve muhti. Ebu Cehid'i nasıl vasfadıyor allah Teala? Fel <gülüyor> ayetini şey yapın Nasiyetin kezimetin, kezimetin hatı'ah. Nasıl bir perçem, nasıl bir alın bu? Nasıl bir insan? Bile bile hata işleyen bir insan. Ardından diyor ki Allahu Teala Haydi neyini çağırsın? Eşrafını çağırsın. Grubunu çağırsın. Ebu Cehil çok güveniyordu taraftarlarına, grubuna. Allah sonra diyor ki, hadi çağır bakalım. Sened uzze baniye. Bizler size kimi musallat edeceğiz? Kimi çağıracağız? Zevanilere. Zevani. Melekler. Azap melekleri diyoruz. Kelle la tuti'hu. Diyor ki asla ona itaat etme. Vas çud secdet vakterib Allahu Teala ya yaklaş. Secde öyle bir ibadet ki kulun rabbine, kulun rabbine en yakın olduğu vakit. Rabbin de kula en yakın olduğu vakit neresi arkadaşlar? Hangi vakit? Gecenin son üçte gecenin son üstte biri. Bu vesileyle İnsanın bu vakitleri değerlendirmesi lazım. Şeyhülislamın Hulusi az önce söylediği, ondan aktardığımız sözü gibi bu vakitlerde Rabbine dua etmesi, Rabbine secde etmesi, Rabbine yalvarması gerekir. Bu ayet, secde ayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuduğunda ne vardı? Secde derdi. Bu secdeye biz ne diyoruz? Tilavet secdesi diyoruz. Tilavet secdesinin hükmü sünnettir. Ee, bu şekilde bu surenin tefsirini yapmış olduk, bitirmiş olduk. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta kaldığımız yerden yeni sureden, e, Kadir suresinden başlayacağız. Subhanakallahumma ve hamdik. Aşerallahillah anta